Ayet-i Celil'in başında mümin, sonunda Müslim kelimesi ikisinin bir manada olduğuna delalet eder. Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifte -islamu ala İslam 5 esas üzerine kuruldu. Bu hadiste İslam'ın şartlarını saydığımız halde diğer bir defa kendisine imandan soruldukta yine bu 5 esası anlatmıştır.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 Burada İslam kelimesinden söz söz ve iş ile zahir ve teslimiyeti anlatmıştır. Sa'd bin Ebî Vakkas'tan rivayet edilen hadiste: "Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem ata raculen ata'an ve lem yuqtil ahire." "Fekale lehu Sa'dun: Ya Resulullah, terekte fülanen lem" tehi ve huve mu'minun. Ve kal sallallahu aleyhi ve sellem el muslimun. Ve e ade aleyhi fe aade e Resulullah sallallahu ve sellem. Peygamber Efendimiz bir kişiye hediye verdi ve diğerine vermedi. Bunu gören Saad radıyallahu anh, ya Resulullah falan falancaya vermedin halbuki o da mümindir. Peygamber Efendimiz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 Batını inkıadı olmadığı halde görünüşteki bağlılığına bakarak kişiye Müslüman demek lisan bakımından uygundur. İşte Allah Teala'nın "Kâletil <gül> a'râbu âmenâ kul lem Hucurat 14. ayet-i kerime ayet-i celalesindeki İslam kelimesi bu manadadır.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 Ahiret ile alakalı hükümleri ebedi cehennemde kalmamaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz, يخرج من النار من كان في مِنَ Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemden çıkar. Bu hükmün neye terettüp ettiğinde ve imanın neden ibareti olduğunda ihtilaf etmişler.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 وَالَّذ۪ينَ اٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ اُولَٰئِكَ هُمُّ الصَّدِقُونَ Allah ve Resulüne iman edenler, işte sıddıklar bunlardır. Başka bir ayet cillede كُلَّمَا <gülüyor> اُلْغِيَ ف۪يهَا فَوْجُنْسَ لَهُمْ خَزَنَةُهَا اِلَى قَوْلِهِ فَكَزَّبْنَا وَقُلْنَا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 Bu külleme ulkiye fihe fevjun amdır. Bundan anlaşılan cehenneme her girenini inanmayıp yalanlayanlar olduğudur. İnananlar cehenneme girmez. Yine Hak Teala'nın la <gülüyor> yaslaha illa lishqa, la yaslaha illa lishqa lizik zebat ve lla.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 Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemden çıkar buyurması gibi. Cehenneme girmeden çıkmak olur mu? Kur'an-ı Kerim'den misal. İnne Allahe la yagfiru en yüşrike bihi ve yagfiru madune zalike limen yeşe.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 Hasene karşısında zikredilen seyyiye küçük büyük her çeşit günaha şamildir. İşte bu ayetler onların delil çektikleri ayetlere muaraza halindedir. Bunun için tahsis sebebini aramak ve tevile kaçmak zarureti vardır. Zira sahih ve gerçek haberler günahları nispetinde asilerin azap olacaklarını açıkça ifade etmektedir. Bahusus allah Teala...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 şirkten başka bütün günahlara şumull şumullüdür. Yine bunun gibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yahrucu minen nar men fi kalbihi misqal zerretin minel iman. Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemden çıkar. Hadisi ve yine Allahu Teala'nın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 Bazen kuvvetlendiği gibi bazen de zayıflayabilir. Bunun böyle olduğuna şüphe etme. Yahudi, Yahudi ve Nasara gibi gayr Müslümler ile batıl fırkacıların çokları ne kadar çok ne kadar korkusan, vaaz etsen, gerçeği göstersen bile saplandıkları inançlar, inançlarından katiyen ayrılmazlar. Bir kısmı da aynı.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 mühürlenmiş olur buyurdu ve Allahu Teala'nın kele belrana ala hayır hayır onların kazandıkları kalplerinin üzerine pas tutmuştur. Mutaffif suresi 14. ayet-i kerime. 2. İki, i̇kinci tevcih iman sözüyle tasdik ve amelin hepsi murat olunmaktadır. Nitikim Peygamber Efendimiz el imani bi'dun ve seb'une baban imanın 70 bu kadar kapısı vardır. Diğer hadis şerifte la yazni yez ezzani hina yazni ve huve mu'minun. Zani mümin olduğu halde zina etmez buyurmuştur. Böylece amelin iman nafsının muhtevasına girdiğini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 Her ne kadar her ikisinde de şüphe yoksa bile bir sayısının ikinin yarısı olduğundaki kat'i kanaat ile alemin sonradan yaratılmış bir varlık olması arasında kanaat bir değildir. Çünkü birincisi bedih, bedihilerin en açığı ikincisi.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 ku kendinizi teskiye etmeyin önmeyin necm suresi 32. ayet-i kerime. Elem tera ilellezine yuzekkunen o kendilerini teskiye edenleri görmez misin? Nisa suresi 49. ayet-i kerime. Diğer ayet-i celile de ul <gülüyor> kerfe eftirun alallahu kezibe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 وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَظَٓا اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Herhangi bir işi inşallah demeden yarın yapacağım deme. Keyf Suresi 23 ve 24 Sonra şüpheli yerlerde değil kati olan şeylerde de bu sigayı kullanarak şöyle buyuruyor. Le tedkhuluna al-Mascid al-Harame in sha Allah aminina muhalliquina muqassirin Elbette Mescid-i Haram'a gireceksiniz. İnşallah emin başınız tıraşlı ve saçınız saçınız kısaltılmış olduğu halde Fetih Suresi 27. ayet kelime. Halbuki. Halbiki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 "İnna inşa Allahu bikum lahikun." Ey müminler diyarı, size selam. İnşallah biz de sizlere kavuşacağız. Buyurmuştur. Onlara ulaşacağında şüphe olmadığı halde böyle buyurması aldığı ilahi terbiyenin iktizası ve bütün işlerini Allahu Teala'ya havale etmesi içindir.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 Amanlarda şek İnnel müminînellezîne âmenû billâhi ve resûlihî summ lem yertâbû ve câhidû biemvâlihim ve enfüsihim fî sebîlillâh ulâike hum sâdıkûn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 buyurmak suretiyle, sözde durmak, çetinlik anında sabretmek gibi 20 kadar vasıf sayıldıktan sonra ulellezine sadiku işte sadık olanlar bunlardır buyurmuştur. Yine Allahu Teala yerfi Allah lezine amenu lezine utul ilmu derecat. Teala sizden iman edenleri yükseltir. İlim kendilerine verilenler için dereceler vardır. Mücadele suresi 11. ayet kelime de buyurmuştur. Diğer ayet-i celilde la <gülüyor> istavim minkum menafık min feth İçinizde Mekke'nin fetinden önce sarf eden ve harbeden kimseler daha sonra sarf edip harbeden kimselerle bir değildirler. Hadid suresi 10. ayet-i kerime. Yine Allahu Teala Hümde recetun indallah. Onlar Allah katında derece sahipleridir. Ali İmran 163. ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz de el iman takva. İman çıplaktır, elbisesi takvadır. Buyurmuştur.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 Erba'un men künne fîhî ve hüve münafıkun, khalisun ve insâme ve insalle ve zâme ennehu mü'minun. Men إذا haddese kezebe ve izâ ve'ada ekhlefe ve izâ etimmene kâne ve izâ khâseme fecere ve fî ba'dir ve izâ âhede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 Kadirlik eden buyurmuştur. El-Gulubu Erba'atun Kalbun Ejredu Ve Fii Sıracun Yüzhiru Fezalike Kalbul Mümini Ve Kalbul Musaffahun Fiihi İmanun Ve Nifakun Femeselu İmani Fiihi Kemeselil Bakleti Yemudduha mâul al al ومسل النفاق فيه كمسل القرحة يمدها القيه والصديد فأي المدتين قلب عليه هك هكما له بها وفي لفظ آخر قلبت عليه ذهبت به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 Huzaife radıyallahu an Ana er-reculu bil kelimati ala Rasulullah sallallahu <gülüyor> aleyhi ve sellem yasiiru biha munafiqan ila an inni la min miraran Peygamberimizin zamanında söyleyeninin söyleyeninin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 Hasan-ı Basri eğer mevcut münafıklar helak olsaydı çokluklarından ve, ve ortada kalsaydılar yollarda gezmekten çekinirdiniz buyurmuştur. Hasan-ı Basri veya başka birisi eğer münafıkların kuyruğu olsa adım atacak yer bulamazdınız buyurmuştur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, bir kişinin haccacı zalim aleyhine konuştuğunu duyunca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 Diğerine de başka konuşan Kıyamet gününde de iki dilli olarak haş olunacaktır. Yine Peygamber Efendimiz şerun nasi zulvecheini leziye'ti ve ye'ti haule İnsanların en fenası ona ayrı buna ayrı görünen iki yüzlü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 An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kane jadesin fi jamaatin min ashabihi fzekeru rjulam ve ekseru sanae aliihi fbiinahum ve k zalik. Ize tale aliihim rjulu ve vechehu yqturu maen min eserl budu ve ناله بيدی و بين عينه عينیه سر سجود. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي وَالصَّفْعَ نَاهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى أَلَى وَجْهِهِ صَفْعَةً مِنَ الشَّيْطَانِ وَجَاءَ الرَّجُلُ حَتَّى ve وَجَلَسَ Ma'al qawmi feqal el nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Neşhedtüke Neşhedtüke Allahe Hel hadeste Nefseke Hine eşrefte Alel qawmi Ennehu leyse fihim Khayrun minke Feqale Allahümme Na'am Feqale sallallahu aleyhi ve sellem Fii duaik في دواهه اللهم إني استغفرك لما علمت علمت ولما لم أعلم فقيل له التحاف يا رسول الله فقال وما يؤمن والقلوب بين أصحابين من أصحاب الرحمن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 bildiğim ve bilmediğim hatalarımdan sana istiğfar ederim buyurmuştur. Bunun üzerine peygamberimize siz de korkuyor musunuz ya Resulullah diye sorulduğu peygamber efendimiz beni hangi kuvvet emin edebilir? Halbuki insanların kalpleri Allahu Teala'nın kabzeyi kudretindedir. Onları dilediği tarafa çevirin buyurmuştur. Allahu Teala da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 Huzeyfe'ye kendi halini ve münafıklar arasında adının geçip geçmediğini sorardı. Süleyman-ı Darani, bazı emirlerden duyduğum yanlış şeyleri düzeltmek isterdim. Beni öldürürler korkusu ile sarfı nazar ederdim. Fakat korkum ölümden değil bu vesile ile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 Ölüm sarhaş, sarhoşluğu muhakkak gelir. Kaf suresi 19. ayet kelime. Ayetindeki bilhak kelimesinden murat biz sabik biz yani ezelde takdir ettiği hükmünü açığa çıkarmakla demektir denilmiştir. Hatta eski alimlerden bazıları amellerin neticeleri tartılır demişlerdir.